محمد المرتزى را صلوات صاحب مقام قابق حسيني أبو أتنا رسول كبريا را صلوات أما بعد الأول الله والآخر الله والظاهر الله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 قول من بأضرار بلاغات فعل عن دليم ذو الزارف صاحا أعطى صحدي غير رسالات سلطان عصف يا راسلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون عمالهم في سبيل الله كَمَثَلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَا بِلَتِي كُلِّ شُنْبِلَةٍ مِيَتُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِكُ لِمَنْ يَشَاءً وَاللّٰهُ وَاسِرٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ الْجَلِيمُ الْجَبَّارِ وَبَلَّا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْعَرَبِيُّ الْمَكْيُّ الْمَدَنِ Ayet-i Celîd-i Cemîl-i muhaddam Sultanımız Sultan-ı Enbiyâ Şefî-i El-Uz-i Cezâ Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in biz getirdiğimiz salavat-ı şerifelerin fazileti hakkında bir hadis-i şerif mahalle öpelim. sen, sen dua edelim. Ola ki Rabbimiz Teala ve Tegattes Hazretleri şu mübarek günlerde ettiğimiz duaları dede'in izzetinde ahsen kabul ile makbul eyleye. Kusurlarımızı affeyleye. Evvela bu fakir insanını hattu halal hata ve zelaldan hıfz-ı himaye eyleye cümlemize cümlemize dinleyip belleyip mucebi muhtazasınca ameller tevfik eyleye, tevfikine refik eyleye. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa ve sellem, Efendimiz Allah şefaat-i uzmanlarına naid-i meram eyleye. Şöyle görüyorlar, Nebiyy-i Muhterem Efendimiz'e salat selam okumak, Allah indinde ibadetlerin en makbullarındandır. En kabule şayan olan ibadet, Saravan ı şerifedir. Çünkü nedeni, nedeni haramlar bir lokma yerse, hızkın amele kapt Salavat-ı şerife peygamberimize dua olduğu için onun için ağzımız temiz oluyor, salavat-ı şerife kabul oluyor daima elhamdülillah. Bir müjde daha müjdeleyim. Müjde devri bu sıra. Bir mecliste yatsıya kadar konuştum, oturdum yatsıdan sonra da konuştum kimi askeri haber verdi kimi mektebine haber verdi kimi geçirdiği devri haber verdi dinlediler hak edeceklere zaman bir tecik birisinin hatırına gelir de saldua ala söyler Muhammed Allahumussallama aleyhi ve sellem Muhammedu alayhi ala ve sellem kullasa ne kadar konuştukları söz varsa sevaba intilamdır sevaba tebdil olur. Neden? ''İmnelhasene yüzhidmeseyyye'' Hasene seyyyeyi sevaba teptil eder. Onun için en sonunda sözümüzün bakacak zaman salavat-ı şerife okuyaraktan kalkalım da konuştuklarımız konuştuklarımız sevaba inkılâb etsin inşallah. Böyle böyle müjdeler size. Salavat-ı şerife de kalsın yerinde. Şöyle size bir şeyler konuşayım bugün. Allahımız lütfeder inşallah. Hazreti Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. İbmeru li sittatin min emsi Evlanla kumlu zengin. İyi değil mi? Bir barışma evvahim. İstiqo, ila hadestün, def, ila vagetün, ve et, ila etminün, ve hafzu fırucakın, ve urdu İlaahi hadis Ahmed bin ve nakilihim an ibadet-i sami. Bu hanasın zatla rivayet ediyor. Bana şu altı şey hakkında peygamberimiz buyuruyor ki bana şu altı şey hakkında yüz yürekten Söz verin, te'minat verin bana altı şey üzerinde iyice üzeyim, iyi anlaşılsın keyfi alınıyor, te'minat verin, söz verin ben de sizi cenneti te'mine söz vereyim. Cennete girmenize söz vereyim diyor Peygamberimiz, te'minat vereyim ki şu altı şey hakkında bana üz cüretten söz verirseniz bu altı şeyi yaparsanız ben de cennete girmenize söz veriyorum Allah Allah Allah yarabbim yapanlardan et bu altı şey e, iyice kafamızı burcaladı e, ve acaba altı şeyi yapabilir miyim diye düşünüyoruz şimdi İnşallah yaparız İrade-i elimizde, şeytana uyarsak yapamak, Resulullah'a uyarsak yaparız. Bizim de aklımız Allah'ın Resulüne uymak, ehli sünnet ve cemaat mezhebinde olmak. Hiç kimsenin mezhebinde değil, Resulullah'ın ve sahabenin gittiği yoldan gitmek. Biz de böyle olduğumuza göre söz verdik ki altı şeyi yapacağız inşallah. Birisi altıdan birisi söz söylediğiniz zaman sadık olun, yalan söylemeyin. Yani konuşurken ha, lafımızın arasına yalan katıştırmayın. Bir defa yalan söyleyene Allah sebepsiz, harfle değilsin, Aile idare etmiyorum, insan barıştırmayıyorum, birkaç yerde müsaadesi var da onları sayıyorum. Bunun haricinde e, kendi çıkarın için yalan söylüyorum. Allah üç defa o yalan söyleyene lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun. Üç defa lanet ediyor. Yalanı ağzımıza bastırmayan, Yalan ile iman bir arada bulunmaz. Yalan varsa iman yok, iman varsa yalan yok. Çünkü suyla ateş bir arada geçilirmez. Ataşı, imanı yalan söğündürür. Aman birinci tembihim bu olsun. Allah rızası için yalan söylemeyelim, ne yaparsak yapalım yalan söylemeyelim. Zatın birine varıyor, diyor ki efendim benim bazı ahlaklarım var, bunları birer birer terk etmek istiyorum, şöyle, şöyle, şöyle, şöyle, şöyle günahlarım var. Bunun içinden hangisini evvel terk edeyim? Yalan söylemeyi terk et, yalan söyleme. Peki diyor, özgürden söz veriyor. Şimdi sizin söz verdiğiniz gibi, çünkü cennette de Peygamberimiz söz veriyor. Diyor ki yalan söylemeyeceğim. Bundan sonra tevbe nasıl olacak tevbe olsun. Yalana yemin ettiği için hırsızlık adetiymiş bir eve giriyor, halılarını topluyor, omuzunu atıyor. Bir düşünüyorum, ben yalana tövbe ettim. Şimdi kaplan çıktım, kayboldum, bir karartı gördüler. O muydu sen miydin, ben miydim, sensin denilerse ben deyelim deysem yalan olur. Benim deysem hapishane olur. Tövbe olsun bir daha, hırsızlık etmeye diyor, ondan vazgeçiyor. Bak, bir teyze yalana tevbe ettiği için hırsızlıktan da kurtuluyor. İleriye varıyor, Elin namusuna girmek zina da ilerimiş, huzurdan, camiden haşa. Ben o eve girdim ama çıkartana gülen olur, kaçarsam, tutamasalar bile sen edin derlerse ben değerliyim desem yalan olur. Ben edim desem hapishane olur. Aman zina etmeye tevk olsun. Biler biler bütün günahdan kurtulmuş bir keçik yalana tevbe etmeyeyle gördünüz mü kardeşim ee, peygamberimiz boşa buyurmuyorlar doluya buyuruyorlar daha hocam ikincisine geç birer birer geçme adetim değil ya de sizin hatırlamız için keyfiniz yarı kalmasın diye geçeyim. Lakin yalan, hakkında hadis-i şerif var Onları hepsi kalsın inşallah yalan söylemeyelim. İki, vaat ettiğiniz vakit onu yerine getirin. Bir şeye vaat ettiniz mi Peygamberimiz Muhammed Mustafa filan yerde birleşelim inşâAllah, beraber olalım filan yere gidelim. Bakmışlar Peygamberimiz üç gündür orada yiyeceğini getiriyorlar, bir çadır kuruvermişler. Niye bekliyorsun ya Rasûlullah? Biline vaat ettim de burada seni beklerim dedim. Sahatını da söylemedim, adam da herhalde unuttu. Vaat ettiğimden hülf edersem bu münafık sıfatı olur, onun için vaad ettiğimi mutlaka yerine getiririm ben dedi Peygamberimiz. Sen de onun ümmeti olduğu için vaad et, Niye vaad ettinse vaadinde kulfedma, o günahlık sıfat olur. Niye söz ise onda dur. Biz alemi erbahta Allah'a vaad ettik. Vela Rabb mısın dedi namaz kılacağız, orucumuzu tutacağız, hacca gideceğiz, zeket gireceğiz, anaya babaya itaat edeceğiz, komşuyla yiyin geçineceğiz, kahveye gitmeyeceğiz, kazuneye gitmeyeceğiz, rafi içmeyeceğiz, bir namazı orada vah ettik, burada o vaadimizi tutuyor elhamdülillah. Tutanlar tutuyoruz, tutmayanlar, tutmayanlar tutmayan söz vermiyor, diyor ki seni cennete söz vermem diyor, onun için vaadimizde vaadimizden hulf etmeyelim. Bu da münafık sıfatının kendisi. Münafıkların üç adeti var. Birisi söylerse yalan söylerler. Vaad ederlerse hulf ederler. Vaadimden dönerler. Vaad El-vaad-ı keddeyin. Vahid borç gibi. Filan gün gel sana şu kadar para vereyim, sen alırsın. Geliyor, yok bulamadım, söz verdim de Allah'ım vaadimden hulfediyor. Bu katiyen caiz değil, el-vahmürket değil, vay borç <gülüyor> gibi. Bu eski adamlarımızın adeti seviyeleri gibi, ee, Allah rahmet etsin, bekleşti, Mustafa Efendi hocam var mı, nasıl hocam verip derden güzel mi, istemiyorum, Devr yazıyordum inşallah hocam bir de size yazayım. Ama vaat etme gözünü sevdiğim belki yazamazsan Allah'ın yüzünde meşgul olursun. Hocam ben vaat ettim mi vaadimi tutarım? Eğer gözünü seviyorum ya belki bir mani olur yapamazsan Allah'ın yüzünde meşgul olur. Ama vaat etme öyle yok yerine vaad edip der vaading Seyir Allah'ım, geçelim, geçelim. Size bir şey emanet ve emniyet onu eda edin, hainlik yapmayın. Size bir şey emanet verilirse emanete ziyanetlik etmeyin. Bu da münafiyenin alamatı. Eğer bir emanet verilmiş de ona hainlik eder de ''Vaba koydum da bir zama kaybolmuş diyor. Emanetini kendi malın gibi muhafaza edeceksin. Estağfirullah, bismillah. ''İnne Rabbuna'l-emanete ala'l-semavatu vel-ard ve ebeyn-e en yehvilneha ve eşfakne minha ve hamaleha'l-insan innehu kana zalûmen cehûlâ.'' Allahımız ayetin cemilesinde buyuruyor, kanaatiniz olsun, camii ki birde 15 gün Ramazan'da bağız verdim, işte kahri da burada bu ayete 15 gün emanete bağız verdim, tükenmiyordu. Hoca değiş millete yıldınlık gelmesin dedi, öyle değiştim. Ya olsa bütün ay bitip geliyordu. Nedir bu emanet ne kadarmış efendim de? Ben çoğaltmayayım, o gün değil mi çoğaltırsam sırf orada kalırım. Size biraz müjdeler vereceğim bugün inşallah onlara çalışayım. Nevi kardeşim, insanların verdiği emanet de Allah'ın verdiği emanet değil mi? Allah gözü verdim diyor, gözümüzü. Hasetlikle kimsenin tükenine bakıp da vay ah olasıca, ne kadar mal yırmış. Koynuna bakıp da hasetlik etmek bu göz ona verilmedi. Semayı dileksiz nasıl durduruyor? Yerden suları nasıl fışkıttırıyor? Beni bir tokar sudan nasıl kalp ettim değil. onları düşünsün görünce iddet alsın diye. Bu göre çok ayet geliyor. اَبْتُرُونَ اللّٰهَ رِيَامًا لَقُعُودًا وَعَلَى تُنُوبِهِمْ وَيَفَفَتَّهُوا لَكِ حَرْضِ سَمَاوَةُ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَذَا بَاطِلَا سُبْحَانَ فَتَقِنَا وَعَذَبَنَّا حَلِبِ ازُّلْجَلَالِ Yerleri, gökleri halkettim. Bakıp da ibret almadın mı? İbret almanın için halkettim. Hevkut bana aldırıyor üstünde. Bu göz emanettir bunu televizyonlarda çürüsün müy vermedi Allah. Bunu Kur'an'ı Kerim okusun diye verdi. Bunu Beykullah'a seydetsin diye verdi. Bunu ulemanın yüzüne baksın diye verdi. Bu göz yok yerine gelmedi. Gördüğün de ibret alsın diye. Emanettir bu göz işte. Elin ırzlarına bakıp da göz suları, şehvetlerini döküp de göz zinası vermedi. Onun için gözümüzü muhafaza eder. Emanet çok mühim. Kulaklarımızda emanet, hayır dinleyeceğiz, arz dinleyeceğiz, Kur'an dinleyeceğiz, televizyon dinlemeyeceğiz, türkü dinlemeyeceğiz, kıymet dinlemeyeceğiz, iftira dinlemeyeceğiz, yedi kodu dinlemeyeceğiz, evud nasihat, arzumuz bir emanet, kıymet söylemeyeceğiz, iftira etmeyeceğiz, böhtenilmeyeceğiz. Bütün elimiz, ayağımız 17 tane emanet var Allah'ın vücutumuzda. Sahi tüketeme neyse mi oraya geçiyorum. Dördüncüsü, haram değilde mamusunuzu, iffetinizi koruyun. Eğer haram değilde bu yerlerimizi, gözlerimizi korursanız böyle söz verirseniz ben de sizi cennete girmeye söz veririm. Altı tane şeydi. Dört tanesi gitti. İyice dinleyin. Beş. Gözlerinizi kötü bakışlardan mem yedin. Ben de sizi cennete girmeye söz vereyim. Kötü bakışları bırakın. Sen de ailem var. Sen de sonra ailem olacak ellerin ırzının yüzüne bakma, göz zinası olur. Onları evinde oturdur, beraber ilim kavmiyle tıkır tıkır e, konuşarak, görüşerek söyleme, diz, mi? dil zinası olur. Zina yalnız orayla olmaz, eğer elin namusuyla elleşirseniz el zinası olur. Yenmesi caiz der çünkü. Hocam bize medeniyetsiz dediler, Şimdi bayram ne oluyor? Kadın da geliyor, erkek de geliyor. Kadın geldi mi bana gülüştüler ya olsun tırbıttaydım. Bednam'ın gününün birisiydi, bayramın gününün birisiydi. Kızlar 15 yaşında memeleri sallanarak mektebimizleri geldiler. Müdürden neden başladılar? Elleşip geliyor bana gelince. Çünkü eskiden çok korkutmuş babamız ne, Allah, Allah da korkutmuş, elimi geriye tuttuk, geliyorum elimi bulamıyorlar, geçiyorlar. Etraftan bakanlar da gülüyor. Bir de İstanbul'da gülüştüler, burada gülüşürler ama orada ağlaşırlar. Burada gülen ahirette ağlar, burada ağlayan ahirette güler, açıl bir aşkına. Beşinci de denilmiş, altı şeyde söz verirseniz dedi, altıncıyı konuşuyorum. Ellerinizi şeran, ancaiz olmayan şeylere denilmeyin, çekin. Elinizi, ben elden bahsettiğimi de varmış merüme. Yani elinizi sigaraya değmem. Sigara içmeyin. Elinizi ıratıya değmeyin. Elinizi kumar kağıdına değmeyin, küçük bir, bir izahat et. Eğer elini kumar kağıdına değecek olursan, kanaatınız olsun kitaplar, karabiyecinin kanı ile elini yıkmış gibi günahkar olun. Kumar kağıdı tutarsan, o kağıdı eline alırsan. Elinizi elin namusuna değmeyin. Elinizle hırsızlık etmeyin caiz olmayan yere elinizi değmeyin, ben de sizi cennete girmenize delalet edeyim, söz vereyim. Yeniden hocam bir aktarır mısın? Yeni gelenler oldu. Altı şey üzerinde bir kimse vaad eder de vaadinde durursa ben de cenneti kendilere vaad edeceğim diyor Peygamberimiz. Altı şey hakkında yüz yürekten teminat verin ben de sizi cennete teminata elalet edeyim buyurun cennetin kapısı açıldı girin birisi söz söylediği zaman sadık olan yalan söylemeyen ikincisi vaad ettiği vakit anı yerine getiren vaadinden hülfetmeyen üçüncüsü size bir şey emanet ve emniyet edilince onu eda etmek hainlik yapmamak Emanete hıyanetlik etmemek. Dördüncüsü, haram değil de namusunuzu korumak. Alt beşincisi, gözlerinizi kötü bakışlardan muhafaza edin. Bir insanın namusuna, penceresinden neden evine bakarsa Peygamberimiz onun gözünü oymak caiz diyor. Gözünü oymun onun bıçağına ceviz oyar gibi gözünü oyun çıkarın yavutta gözüne baban çatırsın kör olsun onun gözü Annenin evine girerken bile öyle girilmez buyurun deyince girilir Annenin, haydi annen uryansa cıplaksa onun için peygamberimiz bu kadar gözü muhafaza etmeyi istiyor altıncısı ellerinizi şeran caiz olmayan şeylere devirmeyin ben de sizi cennete söz veriyorum diyor. Bu günü yaparım inşallah. Hocam daha senin çok şeyin varmış şurada onları konuş. Âl-i sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bugünler hep müjde günü. Yani gelmeden korkan oldu, gelmedi bazen. Belki kusurumu söylerdi. E ben kusuru kendim söylemiyorum ya kitap söylüyor, ben söyledim mi? Benim, ben benim için söyledi diyor. Fitne fücür çıkarmak istiyor. Allah fitnenin ipleri kendi ayağına takılsın, mahvolsun. Amin. Bir adam her sene çekerim ya bir daha çekeyim. Bir adam bir köle satın alacağımış. Hicaz'da neler var ya burada yok. Pazar yerine var mı? Köle satın alır. Varmış bir Arkadaş bir çocuk, yakışıklı bir oğlan çocuğu, sahibinden sormadan evveli kendi muayene etmiş. Kulaklarına söylemiş, üç demiş, kaç dedim? Üç dedim. E, kulakları duyuyormuş. Şu kaç demiş, bu beş demiş, gözleri görüyor. Şunu yın bak, şunu yın bak, böyle hayvan alır gibi her gözüne bakacaksın. En sonunda sormuş senin kölenin bir usulü var mı satacağın kölenin kafirlerle harb edince kız çocuklarına cariye dillerdi, oğlan çocuğuna köle dillerdi, mal gibi alınır satılırdı. Bizim memleketimizde yok şimdi, kalktı. Dedi hiç bir kötü ahlakını bilmiyor, bir teci fitneciliği var. Fitneyi sever, insanı birbirine dokturmadan hoşlanır. Fitneciliğim vardır, evet. Bir annesiyle biz bir varık. Başka çocuğumuz yok, bunu çocuğu edeceğiz. İkimizi nasıl aldatabilecek, fitneleyecek? Kaça veriyor? 10 bin liraya veriyorum. Ben de 10 bin liraya alıyorum sevdim çocuğu, 10 bin mahkeye alıyor götürüyorum yedi sene o kadar güzel hizmetinde bulunuyor ki memnun oldum köle senden, diyor. E bir fitne buzdağı hazırlıyor, hazırlıyor, bulamıyor, derken bir gün hocasıyla kocasıyla kadın bozuşmuşlar, olur ya, arada bir küsme çıkmış, üç gün kadar küs durmuşlar, Bundan istifade ederek köle gelmiş, ailesine, ablasına, yani annesine demiş ki e Efendi hocam sana niye kıştırıyor?'' Bilmem ki küçük bir karşılık cevap verdi, kıştı gitti, böyle gitmezdi, yaptı neyse, anacığım diye ağlamaya başlamış. ''Niye ağlayın?'' demiş. ''Ben ağlamayayım da kim ağlasın?'' ''Kim ağlasın?'' ''Ağam, benim efendim, filanın ailesiyle, dur bir kadınla iyi oldu, onu alacak seni öldürmek istiyorlar, <gülüyor> Yani ekmek yediğin için dayanamıyor.'' ''Münafık kısmısını ağlamasından bileceksin.'' Söylerken gözüne yaş geliverdi bu o münafiyin alamadı. Seni kandıracak ya o şekilde kandırır. Bu ezberimiz dostum. Babam bana ezberletti bunu. Allah ''Aa bir olayı yok mu bu işin?'' ''Ana ben olayı var biliyorum ama sen beceriler mi edemem mi bilmem. Şurasından, hırtlağından iki tane ustura bıçağıyla, başbıçağıyla iki tıl koparabilirsen ben onu görşunlarım, büyü yaparım, o kadından soğudurum sana muhabbetini açarım demiş. Kadıncağızın aklı saf olduğundan inanmış, kocasından tarafa gitmiş, bıçağı vermiş. Uyurken alırım ben, korkma oğlum demiş. Kocasına varmış demiş, şöyle Saçının tutmuş düşünüy ne düşünüyüm oğlum ben düşünme evde kim düşünsün diyor diyemiyor. Ocak ismi akıllı olur bir dem bana hakaret eder diye korkuyor. Sen Allah'ını seversen söyle ya ne dem söyleyemem Allah'ın Allah'ını seversen söyle neyse. Annemin üstüne üç gündür bir yeline gidiyor da sen de onun için küsle. Seni öldürmeye teşebbüs ettiler de halen bıçağın eline aldı seni boğazlamak istiyor bak buradan tılalacak ne kadar benzeriyor Allah fikneleri kahletti böyle kötü be kaç senedir diyelim ama ezberim kalmıyor bu defa ezberlere bir daha her şeye kalmayayım mı?